Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, günaydın hepinizde bir kez daha. Modern Sabahlar maceralarla devam ediyor. Fahir Bey hoş geldin stüdyolarımıza. Hoş bulduk, stüdyolarınız ne güzelmiş. İstanbul stüdyolarımızdaydı. Evet, yani biz şey dur. diye düşündüm, ben, bütün paracıkları kazandım, Bu stüdyoları da aldın, parasını vererek. Ne yaptın? Ne kadar kazandın? Ne yaptın? Daha kazanmadım ya. Ne demek daha kazanmadık Öyle ya? Hemen birlikte şey kazanacağız, kazandıkça çoğalacağız, değil miydi? Öyle değil miydi? Ege? Şu an ufak bir ön ödeme verdiler. Siz bu işte güzel kazanırsınız dediler. Ne? Ne yaptın ya? Neye gidiyorsun o zaman ya? Neye ne, gidiyorsun? Abi, ne kadar kaldım? kazanacağımı, ondan sonra işte ne kadar para hazırlamaları gerektiğini Şey, mi, şey yapıyorlar. Ha, onun üzerine mi görüşmeler sürüyor? Hı hı. Ne olacak? Ne kadar alırsınız? Allah'ım elendir. Sağla bin lirada diretiyorsun ya. Ben 7000 bin lira mı kesin alırım dedim arkadaş. Pizza fırını alacağız dedim. İyi demişsin. Ege bravo. Yardımcı olalım dediler. Ikinciye çıkma falan filan. Yo dedim. sıfır alacağıyım. 0 <gülüyor> al. İyi demişsin. İyi demişsin. Ne yaptın şimdi gittin? Ne i̇şte sordular? Ne ayarladılar, sordular. Anı... Ne ayarladılar ya? Ufak beni sınava soktular. Ya ne sınavda çıkan sorular? Evet sevgili dinleyiciler, 2014 senesinde sıkça sorular sorularda bu hafta yarışmacımız Ege Kayacan bize merhaba. Ee, hangi sorular sorulduğunu aktaracak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kim 500 milyar isterin, Hı -hı. kim milyoner olmak ister mi olduğunu? Yo, kim 500 bin ister? Yo bir, bir milyon milyon. Milyonlar mı çıktı? Tabii canım. Ne ara çıktı ya? Vallahi şey. Yaşmanın esprisi 500 bin değil miydi onun? O zamanlar şey. Adını niye 500 bin koyuyorsunuz o zaman kardeşim? Sen öyle 500 bin olmuş mu? Ne, enflasyonla şey oldu. Saçma bir şeyler. mi enflasyon var? Her ülkede enflasyon var. Ondan sonra pazarlık falan yaptılar. Benim cebime 200 250 lira tutuşturdular. Bu ön deme olsun dediler. Hiç. 30-60-90 ya. çekle yaparız dedim ben. Bir şey soracağım. Ne sordular hakikaten ya? Söylesene. İşte öyle 20 şey soruluk sınav yaptılar. Genel, Genel yetenek. Çıkan... <gülüyor> Genel yetenek. <gülüyor> ne sordular mesela? Mesela her şeyi sorular falan var Uyuyan Güzel'in ismini sordular. Uyuyan Güzel'in ismi. Hı hı. Bir tek ben bildim galiba onu. Uyuyan Güzel kim ya? Uyuyan Güzel var ya uyuyor. Uyuyu. Başka ha, bir prens yok hani. Prens geliyor öpüyor, ha, uyanıyor. Ha o kızın adı. sordular. Neydi o kız adı? Ince belli. doğru. E, Aurora. Aurora. Aurora. Aurora. Ama sen de tabii. Edadın. Bir de bah. Hep bildiğim yerlerden geldi ya. Başka, ha. Başka masal. Hangi sosta kıyma vardır diye sordular. <gülüyor> Beşamel falan vardı. Bol çaktım. Allah çok güzel. Hatta şey diye söyleyecektim yani. Yağsız kıyma çift çekim falan diye ayrıntılı yani, Ayrıntıya girecektin ya. Ondan sonra şeylerde Fenaydım ama Neylerde? Coğrafya sorularında Sen şimdi oraya 3 kişi yazacaksın ya hı hı. Telefon hakkında 3 yani kişi, üç yazacağım. kişi yazacağım ondan daha önemlisi Yarışmaya beraber gideceğim kişi de benim için önemli ha, Çünkü benim hakkımda Esas cümleleri kuracak adam o hı. Kim mesela Bilmiyorum kim mesela artık <gülüyor> yani, yani işte yani bunu şey yapacaksın yani Seni allayıp kullanacak yağlayıp yıkayacak Mesela ben orada seyircilerin arasından şeye çıktım, yarışmaya. Aha. Kimle geldiniz dediğimde Bunu ne cevap vereceğim? Ortağımla geldim deseler. Or Or Or ortağımla geldim dedim. Hangi ortağınızla geldiniz? Datlı <gülüyor> ortaklığı Datlı ortaklığı mı geldiniz? Gavruk ortaklığı mı geldiniz? <gülüyor> Öbür... ortaklı geldi? Öbürüyle mi geldiniz? Bak öbürü de oldu. Bunu i̇şte aranızda kararlaştırın valla. İyi e, datlı ortaklığı ile geliriz ya. Yani bilmiyorum. Biriniz de. Çünkü ben orada hep gördüm çok sonrasında sıkıntı olmasın diye. şöyle gibi. söyleyeyim. 2-3 tane yapman gereken have to kalıbını. Yani İngilizlerin bir have to Hı hı. diye bir kalıpları var. Have to. Should mu? No, have no. to Hay Have to. No no dedim. Kusura evet, bakmasınlar. Yani e, ülkemizden dinleyenler için söylüyorum. Hayır hayır. Have to. Kalıbımızı kullanırken o yarışmaya katılan birisi olsaydı muhakkak tanıdıklarından şunu söyleyecektim. Bir kere Doktor Taycettin'i koyacaksın. Telefon. Tabii tabii. Yılbaşı günü zaten bizim dükkandaydı. Hemen şey yaptım onu. Ha söyledim. Hı hı. Tamam. Gerçi bu benim planımdı. Çok paracıklar kazanacaktık. Hatta şey yarışması vardı ya. E, Engin Altan Düz Yatan'ın. Ha, evet o para, Beraber, da beraber da bir, bir, birileriyle beraber gidiyordun ya. Ha, Bu da benim doğru. şeyle orada iki kişi beraber yarışıyordun. Bir kere onu koy. Tamam. Bu yapman gerekenlerden bir tanesi. Bir de oraya göt ortaklarından birini götür. Kim oldu artık sana kalmış. Listeye koyacağım ikinci isimle hiç sevmediğim adam Ozan denen Niye? Ya o, spor, spor konusunda. Ya, spor konusunda danışabileceğin kim var? Kim var? Kim var. Onu da ekledim Spor işte. yaptın. Genel kültür ve genel her şeyi hallettin. Geriye bir tekne kalıyor. <gülüyor> o, o noktada da oktay öne çıkıyor? yani falan. Oktay Ama... mı öne çıkıyor? <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Sevgi dinleyicilerimizi işte hatırlatalım. Rabbimiz... İki ay sürecek öksürük <gülüyor> sürecim başlamış oldu. Hepimize hayırlı olsun bu dönemde. Ee... Şimdi ifrazlar bol, bol, bol, bol, bol sıvı alması İyi Neyse hadi hayırlısı olsun. Yani sonuçta biz şey söyledik yani e, uzayan kol bizden olsun diyorlar. Hayır yani e, önemli olan bizim için de değerlidir. Yani Ege'nin kazandığı para da en az bizim kazandığımız para kadar değerlidir. <gülüyor> Tabii ki sonuçta havuz sistemi havuz falan sistemine... diyor. Ama işte bunları anlatacak. Kimle geldiniz Ege Bey diyecek mesela Kenan Işık. Ha orada kimle geldi? Ne hangi ortak diyecek? Tatlı ortak o, ta, mı kavuğu? Hay hay o bilmez ki yalnız şık nerede bizim hangi ortak şey olduğunu. Da, ortak tatlı diyerek sen şey yaparsın. Ben buna fitim. Ben de zevkle seyredeceğim. Şeyde orada stüdyoda. Haycan niye stüdyoda seyredeceksin? Televizyondan mı? Televizyonda seyredeceğim. ile gideyim yani. Burada ile git abi. Ben herkesin Sezar'ın hakkı Sezara, Oktay'ın hakkı Oktay'a. Yani bilmiyorum Sezar'ın burada metafor sanki Oktay'ı Sezar yerine koymuş gibi. Hayır aşağı yani netleşti mi o yani aranızda siz konuştunuz mu ben yok hiç yokken. konuşmadık hiç kim konuşmadık. gidecek bu adam hayır önce. hiç konuşmadık hiç konuşmadık ama aklın yok şu anda çünkü sistem ona oturdu spor konusu tamam tamam diğer genel genel kayda, her ve şey, her türlü bilgi her tamam. türlü bilgi tamam e, geriye ne kalıyor tek bir bilgi kalıyor bu kaynakta kim oktay demirci oktay Demirci'de. bir kere güven veriyor adam bir de daha önceden tecrübesi var biliyorsun evet doğru yani evde şeyde yani ayşegül, ayşegül de e, öyle aynı şeyi yaşadı yani bir, bir de bu telefon şokeri olarak illa tanıdık bir adama da ihtiyaç yok. Tanımadığım, hiç tanımadığım güvenilir birisi varsa onu da takım katmak, katmak istemiyorum. Yani. Ama yani şu anda mükemmel takımı koydum. Mükemmel. Bana takımı. da öyle geliyor. Ben. Yani bu üçlüye dikkat. Ben bu bu kartları de... masaya serdiğimde zaten herhalde bir şey. takımı diyorsunuz bilmiyorum. Takıma da bir isim koymayan A takımı gibi bir şey. Bir de bir lise arkadaşım var Onu da Twitter'dan ulaşacağım. O neydi lisede çok başardım. Sinema hoşuyordum. eleştirmeni. Haa Sinema. Sinema. Her şeyi dağıtır. Sinemada da çok başarılı Oktay. Bak. Evet aslında orada da ama o seyirciler arasında olursa faydası olmaz bana. Yok seyirciler arasında. O zaman ben de seyirciler arasında katılayım. Ben de seyirciyi örgütleyebilirim. Böylece seyirci jokerimizi de en güzel şekilde kullanabiliriz. Bu arada o yarışmada seyirci jokerinin hakikaten çok kıymetli bir şey olmadığını da fark ettim yani. E, tabii canım. En, hani böyle yani şey... diğer yarışmacılarla bir arada bulunduğum sırada. Seyircileri onlar oluşturuyor ya. Ha, ay, uy. anlatabildim mi ah, demek istedim? Ah canım, ah canım, olsun. Neyse. E, bu, bu arada Ankara'dan katılan çok nezihi isimler varmış. Kimler mesela? Ee, i̇lerleyen zamanlarda zaman görürüz. Tanıdığımız var. Ha, ne güzel, ne güzel. Orada hemen zaten şey olduk, çete olduk. Ankara'lılar çetesi, haraca bağladık herkese. Güzel. Zaten en güzel yer ismü aldı kahve oradan kahve makinesinden kahve, kahve makinesi deme sabah sabah bütün zaten asabım bozdu kahve makinesi 50 kuruşumu yedi sabah sabah sevgilinin izler canlar çok yandı ama 50 kuruşum kıymetlidir diye demiyorum kahvesizlik çok hakikaten kahvesizlik ağır Daha doğrusu önce bir umut yoksa 50 kuruş nereye nereye veriyorsun kahvesizlik de uğur değil ya şey o şey değil sıkıntı değil Yani bir umuda bağlıyorsun bekliyorsun diyorum ki bir espresso La boş, boş, boş kap diyorum ki. O makine ısınmadan işte. Sen zaten espressoyu az veriyor. İlkinde zaten az vereceği belli. Niye espressoyuyla başlıyorsun? İlkinde bardağın dibine sıvaştırmamıştı bile. Ondan cesaretle ikinciyi söyledim. İkinci nasıl geldin? İki, ikinci mi? İkinci de buyur burada ya Ben bunu ne yapayım? Bozdur bozdur. Harca. Harcadığın kadar öde. Neyse zaten ülke gündemi çok enteresan değil Ben ondan bahsediyorum Yani ülke gündemi dizi filme benzedecek olursak Lost'un ilk iki sezonu gibiydi Şimdi ilerleyen bölümlere geçti i̇lerleyen Biraz sezon. tavsama oldu Bir tavsa, Tavsama da değildi artık böyle Fantastiğe kaçtı. herkesin büyük beklentileri vardı O beklentiler yani büyük Doğru tır şimdi tır tartışılıyor var. Var? Genelkurmay'ın e, davalar için suç duyurusu var e, Değişik fantastik öğelerle işte bu şeyler ortaya çıkmaya başladı Rüşvette ne var? Onda bir değişik. Onda değil. bir değişik. Hala kutular mı? Yok kutular değil. Orada da başka şeyler var. Sardım. Günaydın efendim. Hocam günaydın. Bir sipariş verdi geçirdim ama kimse yok. B1 daire 13 müdür? Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur hocam. Kapı ziline bakabilir miyiz bir hocam ya? Kapı Çalın ziline. buyurun. Teşekkürler. Evet. Radyomuzun telefonunu değiştirme zamanı galiba geldi. Geldi de geçti bile yani. Ee, B1 daire 13. Tabii. Evet. yanlış arayanlarla şakalaşacak halimiz biraz. Vallahi kaldım. Kaldım. <gülüyor> Bir an kapatsınlar da yayına dönelim diye uğraşıyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, bunun bazı dinleyicilerimiz kurmaca falan olduğunu düşünüyor. Şöyle söyleyelim maalesef o kadar. Hakikaten ne o kadar. Sabah sabah ne spora verdiler, ben onu anlamadım. Ya yani. bir tane şimdi bir şey var, onda galiba benzeşiyor, icat veya bilmem ne diye çevrildiğinde galiba direkt biz çıkıyoruz. Eskiden biliyorsun, numune hastanesiyle ile çok Doğru. karıştırırlardı. Şimdi de böyle bir şey çıktı. Ben biz... çok kişiye tıbbi bir tavsiye verdim o dönem. E tabi. Bol bol su, bol bol su diyordum yani. Bir zararı olmaz diye düşünerek. Vallahi çok şeylerde kurtuldu o dönemde çünkü biliyorsun biz çok su içen bir millet değiliz. Mevret. şey itibariyle Doktor söylediği zaman içmeye şey. Ve şey demişti değil mi? Kuryemiş böyle az az. Az az. Birer yani, avuç atacağım. Biraz da kuryemiş olsun. Ama bitti gitti. Ne şimdi? Rüşvet şeyinde ne var? Valla 22 Mart 2013... Çünkü Reza Bey'in de gene fotoğrafı var orada. Evet. E, uçak fotoğrafı da var eğer istiyorsan. Ebru Gündeş fotoğrafı ve eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın fotoğrafı var. E, şöyle diyor, 22 Mart 2013 tarihinde Umre ziyareti için İstanbul'dan ciddiye havalanan Reza Zarrab'ın özel uçağında... ...büyük rüşvet operasyonunda oğlu tutuklandığı için bakanlıktan istifaden eden Zafer Çağlayan, işadamı Zarrab ve aileleri vardı... Oradan bir şey var Bakalım ha Reza Bey'le mi gitmiş Umre'ye Umre'ye Reza Bey'le gidilmiş ee, Öyle herhalde biraz daha şey oldu Bunun hesabını artık biz, biz tutamayız <gülüyor> Başka bir yerde Ondan yapalım. sonra Hakan Şükür'ün e, Özel bir televizyondaki e, Programına son verildi Dolar 2.18 2.19 2.20'de Dolar Euro'ya yaklaşıyor. Es, Euro ya eski Euro'ya yaklaşıyor. Es, eski Euro'ya yaklaştı Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ee, ondan sonra e, onun dışında e, zamlar geldi onun eşeğisiyle herhalde eğlenmişsinizdir dün. Zamlar geldi. Eğlendik ama esas biliyorsunuz Cem Yılmaz'la Ahu Yatu boşandı. Boşandı mı? Ve günah keçisi kim oldu? Ben mi oldum? Hayır canım keşke sen olsan ama sana da benzeyen birisi. Russell Crowe. <gülüyor> Aa tabi Russell Crowe yüzünden madem ya bunlar böyle bir flörtik flörtik. Ya flörtik değil de böyle işmalı işmalı laf sokuyorlar diye. Laf sokma da değil de böyle hani espriler şakalar falan yapıyorlar diye. Kim ya. Russell Crowe Cem Yılmaz. Evet karşılıklı Hı -hı. olarak. Ondan sonra e, buna ikisi e, çapkınlık turlarına çıkmış. E, bir tanesi e, genç kızların sevgilisi Cem Yılmaz. Öbürü yine bir genç, genç kızların sevgilisi, öbür sevgilisi. sevgilisi e, Russell Crowe. E, kim tutabilir bu ikiliye dikkat. Türkiye'ye geldiğinde adam mutlu yuvasını şey mi yapmış? Valla hakikaten öyle. Dışarıdan gelen bekar şey adam. Yalnız bu Russell Crowe da tam yuva yıkıcı adam oldu ya. O kimli Birilerini daha seviyormuş. Daha yuvasın... şeyi de yuvasını yıkmıştı. Ne derler? Bir adamın yuvasını yıktı diye biliyorum ben. Bir tane tatlı kız vardır ya. Meg Ryan. Meg ile kocasının arasını da bu bozdu. Bu bozdu değil Tabii mi? Tabii canım. Meg yıllarca oluşturduğu tatlı kız imajını da yerli bir etti. Bir filmde oralarını buralarını gösterdi Meg Ryan hep Russell Crowe havasına girerek. Aman, vallahi Russell, Russell diye diye sevdiği kalbin bağrımıza bastık. Russell Crowe'u görünce Hayır, geri çıktım. geri gideceksiniz. Sevgi evet. dinleyicilerimize burada aman ünlü adam bana ilgi gösterdi, bana sempati yapıyor, benle kanka olmak istiyor bu hiç, falan hiç, hiç. Yuvanız yıkılır, ocağınız dağılır, Önünüze yollar kesilir. Ne neler olur neer. kalbinizde kalır. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Denk getiremedik yılın ilk aynısını yapabilirdik bu şarkıda. Oktay İdemirci de stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, neler bitiyor? Neler bitiyor? Anlatın bakalım. Sonradan gelenin suç Hakim, bastırma girişimi. Evet, vallahi suç bastırma. Vallahi çok Böyle. zevkliymiş yalnız ya. Faiz. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> yani sen pek yaşamıyorsun bunu son günlerde ama bu adamdan ben gördüm. Çok zevkliymiş ya, güzelmiş yani. <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler Macera dolu Cuma sabah. Dikkat ettiyseniz bugün... 2014'ün ilk Cuması. Cuma'sı Ve 3. Cuma Ayın kaçı bugün? 3 3 0 1 yani 13. Cuma Resmen 13. Cuma mucizesi İşte ya. bu böyle Vallahi herkes dikkat etsin Ne diyeyim ben başka ne diyeyim Kaç kişiyiz şu anda stüdyoda? 3 kişiyiz üç. buyurun efendim Başka da benim sorum yok Ayın Aa. üçünde 3 üç kişi Ayın içinde 3 üç kişi Aman bu üçlüye dikkat Evet Oktay hani neler söyleyeceksin bilmiyorum. Ee, Vallahi çok büyük olaylara gebe gibi geldi bana bugün. Vallahi ben ben de öyle ne bir şey. Ne zaman şeyden, belli olur o bugün bilmiyorum. Bugün bir da. şey bekliyorum. Hayır bugün de bizim başımızdan bir şey geçsin ya. Habire böyle sağda solda şu oldu bu oldu operasyon oldu bilmem ne oldu falan filandı. Bunları takip etmekten ben sıkıldım ya. Bu kadar pozitsiz bir memlekette yaşanır mı ya? Yani, ya sen dizi gibi düşün ya. Dizi gibi, de ben bu diziyi Lost, seyretmezdim Lost'un tavsamış bölümlerine geldik yani Lost Çünkü abiyle birbirini e, şey yapmaya başladı İlk Ama, iki sezon hastası oldu Üçüncü sezon e yok. Lost Başka, deyince bir sonu şey yaptı beni ya O fantastikti ya böyle i̇şte Yüzümü, öyle yüzümü bir şey. ekşitti sonu, Valla sonumuz benzemez Sonumuz valla Jack'e benzeyeceğiz ya Valla billah ya Ne diyeyim ben artık ya Ben artık şahsi gündemimle ortada sarsmak istiyorum Tamam canım hepimizin şahsi gündeminin Ülke meselesinden daha e, Ne diyelim Ne diyelim ...şahsi gündem dediğin başarı hikayeleri mi? İyi, başarı benim. hikayesi, başarısız hikayesi... ...efendim... ...bakkaldan mesela sakız aldın... ...bozuk para vermedin... ...200 lira nakit para verdin hikayesi... ...bu tip hikayelerle artık... ...biraz da kendi gündemimize dönelim... Adam güzel, adlı, vallahi güzel, kendi güzel. ...kaldıramayız canım yani... ...kaldıramayız vardı, bu kadar evet, şeyi... ...bu kadar şeyi... E, ...şey yapamayacağım... ...yeni bir ortaklık doğuyor bu arada... ...bu ikiliye dikkat diyeceğimiz dönemler geliyor... Ee, Ferit Şahenge birileri ortak oluyor. Hmm, kimmiş? Serdar Bilgili. O da ortak tatlı diyerek birbirlerine en güzel <gülüyor> e, esprileri yapacaklar önümüzdeki. <gülüyor> Altın atağa kalktı. Ben onlarla bir oturup sohbet etmek isterdim ya. İkisiyle. Şey şey Ferit Bey, Serdar Bey'i siz ikiniz de zengin değil misiniz? ne, ne ortaklığı? Yani Sizin istek başınıza da yapamaz mısınız? Biraz daha böyle fakirlerle ortaklık yapmayı düşünmez misiniz diyerek. Bakın mesela ben <gülüyor> fakirlerle ortaklık yaptım. Eee derse. ve orada bir hata. İsterseniz ortak değiştirelim falan diye konuşayım ben. Evet, yani sen biliyorsun elindeki değeri sen bilmiyorsan yani... Ben sana söyleyecek bir şey bulamıyorum Sen yarışmaya katılabilir misin Serdar ile veya Ferit ile? Katılırım rahat katılırım Ne dedin Fahin ne yarışması senin Haberin yok tabi sen Kim bir milyon istere ses... Bir tane seyirci desteğiyle gitmem gerekiyor ya ha. Bürge gelemez şimdi çocuklar falan filan He sen öyle Ben birini alacağım yanıma Senin e... senin olmanak Kesin gözüyle bakılıyor Stüdyodaki destek Stüdyodaki destek sen oldun yani. Senin senin oradaki e, şey ortaklığa gerek yok ki ya senin çok yakında ben de sizin kadar zengin olacağım. İster alın ister almayın de eğer oturacak Bir önceki yani, konudan konuşma. Yarışma seni ben. götürüyor işte. Bir önceki konuşma o konuyu geleceğim fay. <gülüyor> Serdar Bilgili ile Feriç Aynik'te konuşurken sen sonuç olarak katılacaksın değil mi? Kim kaç isterdi şimdi o 500 bin mi bin milyon mu ya? Kim yedi fit? Benim yeri, benim için yarışmanın adı bu. Çok y güzel 7 buçuk Cebine Kaç, kaç Kim gidiyor? kime yedi buçuk milyar veriyor Tabii Böyle soracağım mi? Kenan Bey Ben size sorulardan önce bir şey sormak istiyorum Kenan Bey Kim kime bu zamanda yedi buçuk lira veriyor Allah Ne Allah yapacağını biliyorsun şans. değil mi Kenan Işık'ın <gülüyor> Valla tanımış adam ya <gülüyor> Kenan Işık'ı tanımış Hiçbir ses çıkarmadı gibi geldi sevgili dinleyiciler yani ama Bu herifin bu sabah başladı Üskür, öz, öz, özgürük diyorum Özgür... Özgürüklerin başladı Şubat'a kadar ökülüyor. beraberiz <gülüyor> en güzel öksürüklerimi de sizlerleyim. Böyle evet. ellerini bağlamış bir şekilde güzel bir sessiz bir kaka atacak ee, Kenan. Onun cevabı. Valla ben stüdyoya gelirsem esprim hazır. Ne? Dada dada -da, o bir dada. -da. Az önce kaybetti nokta. Az önce tam kazandın. Yani. <gülüyor> ben hani... bütün gün bunu hazırlandım ya geçen sefer bütün şeyde jüri olduğum zaman. tamam işte. Telefon şokeri e olduğum gelmiştin. zaman. Ben olsam şimdi yaptırırdım yani. Kenan Bey, biz e, radyo programında herkese kendi konumlarından farklı bir şey yaptırıyoruz. Bir şarkı söyler misiniz mesela? Bunu yaptırsanız? Yok, onu onu şey yapıyor ya. Ayırma tamam. <gülüyor> Ona bozuluyor. <gülüyor> Kısıtlı Kenan düşük bilgimizin e, ona bozulduğu ne biliyoruz. Daha doğrusu Hiç... üçümüz oturacağız dükkanda menü toplantısı yapacağız diye bekliyorsun tamam, saat tamam. bir buçukta. Tamam. Ondan sonra ikiniz nerede kaldı bu Ege falan derken kapıdan Ferit Şahin geliyor. Ya biz böyle böyle baktık. Üç fakirle iki zengin ortaklığı vardı. Bari bir değişiklik olsun falan diye. Ege yerine ben geliyorum. Ege de Serdar'la ortaklık yaptı dese. Aa, olur mu falan biz hep fakirler diye düşünüyorduk kendimizi mi dersiniz? Yoksa Ferit Bey hoş geldiniz ne yaptırayım? Börek yaptırayım mı dersiniz? Yo benim soracağım tek soru var. Dadı dadı esprisini mi yaparsın kendin? Ferit Şahinke mi? Aha. Ne alakası benim var Benim tek ya. hazır de... o geldi. Şey... Hayır ya kişiye özel espriler ben de biliyorsun. Benim <gülüyor> en büyük özelliği o. Feri tek Et alabilir misiniz? Çünkü etleri daha önceden Ege etleri alıyordu. Bizim Çünkü bizim ortaklık oradan... anlayışımız var. Kralını da. alırım der. Et. O zaman buyursun, buyurun. Gelsin, alsın, dersin, buyurun alsın. Derim. Ama ben de şey falan bakın nereden almış. Gitmiş de Almış yoksa telefonla mı sipariş etmiş? <gülüyor> TV'nin altındaki <mesela> marketten <gülüyor> aldıysa. <gülüyor> o zaman direkt eleriz. Doğru. Çayik'te kim olursa olsun. Kim olursa olsun elinir. Yani. Bence ortaklıkta öyle bir espri olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar zengin insanların ortak olması. Yani, bir evet. daha da ortak gerekiyor. Ort topluma yok yani. yaymak lazım değil mi? Zengin yani çünkü para da paylaşıldıkça güzel Zengin fakirle fakirlerin ortak olmasında bir sıkıntı yok. Oğlum sen de be fakir fakir diye değil, ruhum fakirle diye. Ya. Ne fakiri ya? E, he... Kaç gündür uğraşıyor adam ya? Vallahi abi, kaç gündür uğraşıyor. Yarışmalara katılıyor, yarışmalara katılıyor, yaşamaya... yeni işlere giriyor, sınıf değiştirmeye çalışıyor. Ez, Elindeki insan... durumun yoktu, cebinde paran yoktu da. Yok, bir... cebinde param yok, ne yapayım? Hay hay. Elindeki insanları mi çevresindekileri mi? ortak olarak kullanıyor. Yani kullanıyor derken ortak oluyor biz yani. Hmm, biz, şu Allah anda Allah. biz varız. Yarın bir gün fenacı şey olur, bugün olur bitti gitti. Olur gider yani. Yani o yüzden Zaten ben bak zenginlerin... ortaklıkta en üst seviye Bilgeysi de bitti dikkat ettiyseniz Zenginlerin Sen... ortaklığı bana hakikaten çok saçma geliyor Çok saçma doğru söylüyorsun Zaten ona ortak konsorsiyum diyorlar Yuh artık bir, de bir ortaklık da değil Konsorsiyum Konsorsiyum tatlı konsorsiyum. <gülüyor> Var mı bir şey Bak gene başladı ya. Yavrum git bir ciğerlerine temizlettir Bir şey mi yaptırıyorsun Ciğerlere bir şey yapılıyor mı Ciğer <gülüyor> emdirme diye bir alet yok ha, iyi. Hadi bakalım <gülüyor> güzel güzel etmiş yalnız. O, olsa hiç kimse itiraz etmez. Ee, biraz Barış Banço çalalım mı? En tatlı doğum günleri biliyorsunuz bir gün sonra beklenti bittikten sonra e, yapılan doğum günleridir. Dün Barış Banço'nun doğum günüydü. Evet ya. Yani ee, bize her senede hiç atlamadığımız şeyi e, nasıl atladık? Çantamdaydı çok güzel şey, Barış Banço e, eserleri. Neye daldık biz? Ne oldu da böyle bir şey oldu? Sohbete mi daldık? Sohbete daldık herhalde Faiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tu burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatin başından herkese bir kez daha merhaba. Buyurun efendim. Çok romantik başladı. Ben Oktay'la dans edeyim diye düşündüm ama aramızda da stüdyocunun camı var. Neyse yani bir, bir takım bakışmalarla idare edeceğim şu anda. Ne kadar hoş, ne kadar keşke büyük engel. Hayatımın çan. fonunda böyle bir ses olsa, böyle bir müzikler olsa. Kaçamak bakışlarla idare edin ya, hep böyle kaçamak olmasın. Ben, benim yakalamama izin vermeyin. Ben de bokeh'imsize <gülüyor> birbirinize bakarken yakalamayayım sizi. hazır Ege candan ilginç açıklamalar geldi. <gülüyor> Evet Oktay sana dönmek durumundayız. Patatese zam diyorum. Aa, patates. vallahi hakikaten elektrik, bilmem ne, benzin falan esas orada duracak. E Ron çalıyorlar. Işte. Esas patates. Abi. Esas patates abi. Dünya patates üstüne dönüyor kimsenin haberi yok. 5 liraya çıkma ihtimali varmış patatesin. Ne? Bakma. Ya yani öyle ÖTV'si mi, ÖTV'si de öksürük bu hayvanım. Yani patates hayvanı. Hayvan hakikaten... mıdır, meyve midir? Patates kilosu 5 liraya geldi. Dok dakikada hayvanlığa geçmiş demektir. Vallahi ben yani de öyle artık, geldi. Yani yani bunu bitkileri yani daha doğrusu bitki, hayvan diye karşılaştırdığımızda eğer hayvanlar bir üst tür organizma olarak düşünülüyor ise. Yok, hayır, hayır. ben bitkileri hayır. tek geçerim. O zaman ben bitki yine de bitkilikten başlayacaksın. Fayır şeye... meyveyi mi, sebzeyi mi, hayvanı mı üste koyacaksın? Eşim hayvandaki sıralamayı ben temel olarak şey yapıyorum. Bu adam çok haklı bence. Ne? Hayvan sonra bitki. Hayvandan sonra bitki sondurdun değil, değil mi? Bitki daha yukarıdadır. Bu çünkü bu adıma göre öyle yani. Ha, en başta insan. İnsan. Ondan sonra, sonra, sonra şehirler. Mekanlar. Sonra hayvanlar. Sonra sonra bitkiler. bitkiler. Sol başlıyoruz o zaman. Sol baştan yazılır. 5 e, lira olup... 5 lan... lira olma ihtimali varmış patatesin. Bir patatesi şey sorabilirim. Yaş yolda... patates mi? Bakın yani yılbaşı yaş patatesi bildiğimiz patates, şeyden aldığımız patates ya. Ne oldu bir anda patates mi tükendi ülkemizde? Anda... Yani siz benzin aldınız mı? Aldık. Aldık. Dün aldım. Dün, dün almak yetmez. Her, gün, her gün alacaksın. Hiç bitmeyecekmiş gibi. harcayacağım. yarım bile çekmiş gibi benzin mi alacağım? Ne yapacağım? Hayır. 30'unda 31'inde Ankara'nın yarısı benzin almış. E zam gelecek diye. Fahiş her şeyi normal karşılamaya bazı şeylere de hay Allah falan de. Bir şeydir, bir şey. Ama sen bilmiyorsun. Sen bu, almamışsın işte. Ben de almadım. Da, ben böyle bir 30'unda 31'inde al 15 aldım. lira böyle bir kar edelim diye insanların bir şey oluyor. Böyle deme. Değil. Bir kere kar ediyorsun. Bütün, dün, bütün bütün gün o konuşuluyordu. Gündem oydu ya Ankara sokaklarında. İki günden vardı bir tanesi sis ikincisi erken alınan Benzin insanın aklını mı gösterir Bence Akıl göstergelerinin en güzellerinden Bir tanesi bir de doğalgaz Stoklu çalışabiliyorsun Doğalgaz konusu bak hiç duymadım ama o da ayrı Doğalgaza şey zam geleceğini duymasıyla beraber insanların coşkulu bir şekilde doğalgaz alalım diye Durduk git... hava güzel bir gidiyorsun Doğalgaz kuyrukları almış başını yürümüş Şimdi... Normalde hiç olmaz Hava soğutunda olur ama bir gidiyorsun Demek gidiyorsun zam haberi doğruymuş. doğru Doğru Soruyorsun kuyrukta da otur sohbetler. ne kadar zannediyor Kuyrukta zan çok sohbetler oldu. Bir de kendi aralarında işte herkes de böyle. Bir bile kuyruktakiler son... hepsi açık gözü olarak gördükleri için kendilerini 100 falan filan da şey yapmıyorlar. 200-300-500 Şimdi bizim ev merkezi ya ben hiç kuyruklara giremiyorum. Hiç, hiç o kuyruklara Ortamları girmiyorsun. Ortamları bilmiyorum elimde kart olmadan kuyruğa girebiliyor muyum Apartman yöneticisi sadece o zekiliği hepiniz adına yaşıyor. Önceden almam mı? Tabii tabii. Valla siz yani küçüpsediniz ama ben dün onlar konuşulurken dükkanımızda ben bir kötü hissettim. Kaçacak delik aradım. Ne şey zam, zamın ben etrafından dolaşmaya bir seferlik çalışır Bir insanı... seferlik çalışma başarı hikayesi gibi anlatılıyordu. Kim ben, ben de boya Başarı hikayesi olduğuna da ben ikna oldum. Doğalgazı fulllemek diye bir şey var mı? C1 s 3 Doğalgazı fullemiyorsun çünkü bir şey yok. Dipsiz kuyu. Yok mu? kuyu dipsiz kuyu mu o? Doğalgaz dipsiz kuyu Ege. Yani. Yani zaman eline geçer toplu Söyle, parayı bir sefer sana. gaz alsan İnsan hay hayal gücüyle, gücüyle sınırlı yani öyle <gülüyor> cümleyi tam hatırlayamadım. Yapılabilecekler ama. sınırsız. <gülüyor> yani yapılabilecek sınırsız doğalgazda da hayal gücüyle sınırlı. Yani doğalgaz benzin biliyorsunuz ben bu şeyleri ne kadar yakıyor ne oluyor falan bunları konuşmayı sevmem ama dünkü o dükkandaki o havadan sonra hı hı. ben bugün gideceğim kendime patatese vereceğim. Herkes Her zamları mı konuşuyordu dün dükkanda? Zamları değil zamlardan nasıl e, yırttığını ve başarı hikayelerini anlatıyorlar. Keşke sen de şey desin. İsterseniz patatesi ikişer ikişer söyleyeyim. Bir daha böyle yiyemem deseydim. Yoktu ki şey. Pat, haberim yoktu Peki, benim ok, patates, patates, yok ben patates. Zaman bunda haber yok mu yoktu. Patates zaman mı? Ülkemize niye bir? De, şimdi tabii ki sen diğer şeylere zam geldiğinde de... ama şimdi patatesin ben bu hafta baktım çok özür diledim yani bunu konuştuğumuzda da maalesef ki konuşuyoruz. Konuşunca bu noktaya geldi. Hayatta hayatta patates varsa yayında ya da, da, da patates, patates var. Da, abi. Yani. 4 kilosu 10 liradan bu hafta. Fakat ne oldu da %100 gibi yani bu çünkü %20'ye kadar ben zam oranını yeniden fiyat ayarlaması olarak kabul edebilirim. Susam'a zam geldi ya Fahir. Susam. Hı -hı. Hep ondan. Çünkü patatesçi simit yiyor sabah. sabah. Ne oldu simite zam geldi. Ne, ne, ne oldu patates üretimi maliyetleri Maliyet, arttı. Simitin de 1,5 milyon lira olmasının sebebi ne? Susam diye açıklanmıştı ya. Evet. Yani şu evet. anda fiyatı hatırlamıyorum ben. Adet fiyatı şehirlere göre, bölgelere göre, de göre değişiklik değil. arz etmektedir. Patateste de öyle bir şey olabilir yani. Olabilir. Bu arada dinleyicilerimiz mi çalıyor? Ne yapıyor? Çalıyor dediğim, e... programa zam gelecek. Şimdiden arayalım diye düşünmüş olabilirler. Olabilirler. Bu da onların zekasının en güzel göstergesi. Yani bence 2010... aradınız, aradınız yoksa bir daha zor bir daha ararsınız. Telefonun da zam gelecek. 2012'de evet. hallerde 23 kuruşa kadar inmiş patatesin fiyatı. Halden abici. Ondan sonra şu anda patatesin kilosu hallerde bir buçuk iki buçuk lira arasında. Neyse bak içime attım. Yap yap Sana tamam de... hadi boş ver. Yap ya ne olacak? Yap. Yok canım herkes herkese bir haller oluyor diye şey yapmayacağım yani. <gülüyor> yapmayacağım yani bunu kimse bana zorla yaptı ama sen <gülüyor> hal akan sular durur bende Oktay. <gülüyor> Valla Hatta hal deyince de gözümde bir kişi canlandı da Neyse şimdi size canlandırması ne yapayım Yapma bence de. O benim de canlandı şu anda sana bakmamaya çalışıyorum Esas evet. ben değil de Ege çok güzel yapıyor onu <gülüyor> Yani o konudadaki uzman da Ege Hadi bakalım hayırlısı İyi patatesi ya, Tavuğa zam geldiğinde yaparım ben size o taklığı anı mı istiyorsunuz benden Hadi ya patates zamanı yap Buyurun efendim Yapmayacak, yapmayacağım, yapmayacak çok yapma, şey yapmıyor. Yapma, yapma. Ege yapma. Çok yoruluyorum gözlerimi ya. o kadar açacak halim yok. Amerikalı kadının iki ay önce yatak odasını aldığı ikinci el kanepe'nin içinden ne çıkmış olabilir? Ceset mi? Adam mı? Değil. Aa, ne çıkabilir? Para mı? Bir milyar dolar mı? Bir Itfai meydanından almış. Evet, Michigan şimdi... eyaletinde biliyorsunuz Michigan meydanı var ya. Hı hı. Oradan almış ne ee, çıkmış olabilir? Böyle bazalıymış. Bazalı olursa bazanın içinden Hiç açmamışlar o bazanın Hiç bazayı açmadılarsa dedi. bazaya ne Para konu? mı? Gübreştirucu mu? Canlı diye düşünün. Canlı. tavuk. Yıl, i̇lan mı? İlan. Vallahi bravo, fair. Egiyi eksiliyoruz. Bir saniye. Tavuk eğer. dedi ya. Canlı dedin lan. İlan ne yer? Tavuk. Ne kadar güzel açıklamalar bunlar. Yani... İki güzel açıklama, iki güzel başarı hikayesi daha. Çok, <gülüyor> Sabah erken çok ben... doğru iki adamla program yaptığını düşündün değil mi için? <gülüyor> Her zaman düşünüyorum onu. Yani. Bo Bo Bo yılını boğa yılını boğa ilanı çıkmış. Boğa yılını. Na böyle böyle 1,5 köpek. Boğa metrelik... demek ki bazalı şey de yaşıyor. Tabii canım nereye koyacaksın ki? Ben de düşünsen ben de boğa, bu şey ilan beslesem. En güzeli güvenli, geniş, geniş, rahat. Bir de şey diye. Yani bir de e, yüksek değil. Ama yılanın için zaten yüksekliğe ihtiyaç yok. Kobra olsa gene başını kaldırdı da boğa öyle bir hareketi yok değil mi? Bir delik yok. melik yapmıştır can. Yani bir, şey, bir şeyden girecek. Vardır girdiği çıktığı G yer vardır da. Girdisiyle çıktısıyla. O kanepe bence boğa yılanın daha eskiden yaşıyorsa. Yani. Değil mi kadın almış ama ikinci Belki yıl... de şey zamanı yani bilmiyorum ahşap mı ney malzemesi de daha ağaç döneminden kalmadı. Sun talanmış. Ta o dönemlerden kalma bir ilan da olabilir küçücükken. ağırlığı yok mu ya boğa yılanı ağır bir şey. Kanepeyi taşırken herhalde masif falan diyebilirim. Ama bazalı şeyler de ağır olur, olur ağır. ya. Ağır, ağır, ağır olur. Oradan. Ne oldu Onu oraya? Nevresimleri koyacakken açtık diye yılan mı çıktı? Bir de insan bir buçuk ay, şey, iki ay bekletir mi ya? Nevresimleri koymak, koymak için. İnsan içini bir tozunu kadını, alır. Hani kadını, ya. Kadının pasaklılığı çok özür dilerim de. Pasaklı kadın da yani hakikaten yani. Holy right. Holy right. Pasaklı Hiç. holy Hiç. Ben diye Ben komşularının içine çıkamam vallahi onun yerinde olsa. Çok güzel onun şarkısı da var. All bir diye. buçuk aydır sen hiçbir fark etmedin orada kız diye bir ses gelmedi mi? Zaten sırf komşuları bunu soruyormuş. Boğa yılanın sesi yok galiba. Pis diye yapıyor, pis diye. Eniste bana kız. Tabii. <gülüyor> bana pis dedi. O zaten boğa yılanından çıkmadır. Boğa yılanı da sesi yok ya. Nasıl yok ya? Yani? Zaten bir tek şeyde var işte. Neyi boğa yılanında? Sesli Yılanın sesini, en neyin? büyük pisliği sessiz olması. Hayır ya olur mu? Tısla, tıslamaz mı yılan? Tıslayan yılan işte Yok, o. Yok tıslayan yılan değil işte. işte. o bir kobra tıslıyor. Tamam. Bir gıraklı yılan diyor Onun dışındakiler hep sessiz sessiz hareketler. Ben ağzını o. açan e, her yılanın tıslayacağını düşünüyorum. Şöyle şey yapıyor bak şöyle, şöyle böyle hani. Gırtlaktan, gırtlaktan mı? Gırtlaktan. Diye yapıyor. Öyle bir şey var. Hı, hı, hı. O bir o de mu? mesela Hayır. şey var. Hayır o mu? Kış sezonu. Öks yılanın öksürdüğünü düşünsene. Ay bir de yılanın öksürüp öksürüp bir de tükürdüğünü. Böyle Öyle bir dalgalanma, dalgalanma. Telefon çabuk. Hala çok doğru adamlarla program yaptığını düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü şu anda bilgi vermeyi bıraktık. Günaydın efendim. Günaydın iyi. Kimle görüşüyoruz? Mehmet ben. Mehmet Bey günaydın hoş günaydın geldiniz. Günaydın Altay, günaydın e, Günaydın, günaydın Mehmet. Mehmet. Ya bir yanlış anlamayı düzeltmek için... Ne oldu, hayırdır abi? Kart, <gülüyor> Kartlı doğalgaz kullanıcısıyım da. Evet. Evet. Hani... Hoş Hoş geldiniz abi. <gülüyor> Tüm kart kul ya... der olduğu için ve yok 640 lira ee, onu biliyoruz değil doğalgazı fullemek diye bir şey yok artık çünkü limit koydular aylık ama limiti ama geçen sene düşünün geçen sene geçen Hayır, sene yani geçen kartla sene. gitti buy <gülüyor> kartla gittiğinde daha e, ya yani 130 liraydı limiti arttırdılar e, evin veya şeyin metrekarşısına göre aylık daha fazla alamıyorsun Hı -hı. ne kadar çünkü kimin daha... şikayet etmişti hiç bilmiyen yani, bir adam fulllemeye e, başladı ...kulleyilmeye başladı diye. Dolayısıyla... O zaman da tüketici değil... Şirketi yani. korumak için mi azaltıyor. limitler getirildi? Efendim? Şirketi korumak için mi limitler getirildi? E tabii şirket... Zammlı diye. gelip işte 500 liralık... ...biraz önce bahsedilen, konuşulan korkunç rakamlarla gaz alıyordu. 500 lira, 1000 hmm. lira falan diye. Eee... Hmm. Şirket bu konuda tanırıyor. Şey Beyefendi zaman... siz hamam mı işletiyorsunuz? Bin lirayı ne yapacaksınız? Bu tür sohbetler çok kuyruklarda konuşuyor. Bir önceki senede böyleydi zaten. Şimdi ben size net bilgileri vereyim. Ee, bu ay için e, belirlenen, ayarlanan en yüksek rakam 640 liradır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ya işte o yüzden ikide bir gidip bir şey yapıyoruz. Kuyruğa ne, ne kadar Öyle aldınız siz en son? Valla ben 100-100 yüz yüz alıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ama sizde birazcık pintrik ediyor musunuz? yüz 100, evet. 100 diye fırt sırt fırt sırt gidilir mi? Badi Demek ki hastası yani olmuş. Yani Doğalgaz 120, kuyruğu hastası olmuş. 200 bir yere alıyorum annemlere babamın dükkanına vesaire alıyorum. O yüzden hani bütçemi ona göre ayarlıyorum. 100-100-150-150. Hani hmm. e, yani hepsi bir yere gelince yekün tutuyor diyorsunuz. 6-7'li ha, evet, alıyorum. Yekün de e, zorluyor beni. Peki çok teşekkürler Mehmet Bey. Görüşmek üzere sağ, sağ olun. Sağ olun. Görüşmek zor. üzere. Demek ki ben size inansam hiç bilmediğim bir dünyada kandırmış olacaksınız beni ha. Allah'tan Mehmet Bey gibi dinleyicilerimiz var da güvenilir sözü özü sözü şey bir Vallahi alt bir kartlı kullanıcının haykırışına daha kulak ver hadi verelim muallah ver canım zaten zam gelecek programa önün öncesinde arayabildikleri kadar günaydın e, merhaba merhaba efendim. Ben Otul Sarısı İşbirliği Ofisi'nden arıyorum. Evet, Buyurun efendim. Bir gönderimiz olacaktı ama gelip alabilir misiniz? Nereye gönderiyorsunuz? Ben, gidi ben gidiyorum şimdi. Abi. Şey, Almanya. Almanya, Almanya, Al Almanya. Acı vatan Almanya'ya mı gönderiyorsunuz? Ne gönderiyorsunuz efendim? Salça Ev, mı? Evrak. Evrak. Evrak ne, salçası. Evranın içinde içerik olarak ne var tam olarak ona göre birini yollayacağız da. Yani şey e, öğrencinin e, başvuru bir evrakları. Yani bu evrak ama. önemli mi? Kaybolmaması lazım evet, değil mi? Evet, evet. Güvenilir birini mi yollayalım yoksa laletten birini de yollayabilir miyiz? Bir evet. de bir şey soracağım. Ağır mı evraklar? Yani mesela 3-5 dosya ağırlığında mı yoksa e, bizim ufak tefek birileri var onu da gönderebiliriz. Almanya'ya giden başka birkaç tane arkadaşımız vardı çünkü. Efendi dalga mı geçiyorsunuz? Siz nereye aradınız hanımefendi? çeli aramıştım. Işte. i̇şte yanlış olunca <gülüyor> GÇ, o yüzden. Radyo istasyonunu aradınız canlı yayındasınız şu anda. Radyomuz çok güzel hale geldi. Beyefendi siz dalga mı geçiyorsunuz? <gülüyor> Telefonu kapattıktan sonra ne dediğini biliyorsunuz değil mi? Ne dedi? Efendiniz. Salaklar. salaklar. <gülüyor> baş, baş. <gülüyor> Hayır vallahi ben. Ne oldu? Yılın, ya? Bir şey söyleyecek mi? Bu radyonun, telefonundan ne oldu? Allah'ın adını veririm ya birisi bir iki ay önce bir şey yaptı. Bunun sürekli böyle olma ihtimali yok ya. Büyü var, büyü. Büyü var. Büyü var, var, var lan. Zamlar geliyor. Zamlar diye. geldi. Daha ne olacak? Let nereye arayacağını şaşırdım. <gülüyor> <O> zaman, <gülüyor> i̇sterseniz şarkılarla coşalım. <şaşırdım. gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevdiğiniz mi bu şarkıyı Sevgi dinleyiciler? Biraz daha dinlemek ister misiniz? Yoksa bizi daha mı çok seviyorsunuz? <gülüyor> bizi daha çok sevdiğinize inanarak devam ediyoruz. Buyurun. Vallahi sabah sabah şu anda bütün yine hem bir mutluluğu hem bir suçluluğu, bir mahcubiyet, bir sinir. Her şeyi beraber yaşattınız. Bir... Ay siz de genç kıza dönüştünüz ya. Ne oldu ya? Dört günlük şeylerden bahsediyoruz. Siz bahsedin. dediği benim hiç anlamadığım şey. Sen de, de nasıl... öylesin, Fahir de öyle. Bir... Tam bir tost dedi, tost bir soğuk sandviç yediniz diye olay oldu sabah pişmanlıkları. Ay canım çok tatlı çekiyor. Paylaşır mıyız bir tane falan? Bu konuları konuşuyorsunuz ya. <gülüyor> Ay canım, niye o, o da, Bir, bir tane paylaşır mıyız Benim, benimle? Benimle benimle nasıl dahil oldum ya ben bu konuda sen, dikkat e, sen zaten yani. en çok dikkat eden sensin şu anda. Aramızdaki e? en genç kız sensin. Ya. En genç kız sensin. İkinci genç kız da zayıf genç kızın yanındaki şişman genç kız da fahir. Sen de her zaman ben, e, de, ben de kızların en iyi arkadaşı, <gülüyor> adam, diyete, arkadaşı olan adam Diyete başlayan en başından beri destek olan adam vardır ya Sen de olsun en baştan beri çünkü sonsuz destek verdin Yo, Beni lise yıllarına döndürdünüz gene sen Genç, de, genç vallahi, kızların en benim, iyi arkadaşı Benim suçluluk şey yüzünden Suçluluk, suçluluk durmuyor canım dört sabah Dört dolapta duran o soğuk sandviçleri Dört günlük soğuk Nasıl yani birisi bizi ciddi söylüyorum zehirlemek istese O kadar kolay ki 6 ay önce bir şey koy planını kur. Koy böyle dolabın kuytu bir köşesine buzdolabının. Bizim kaç yılda bir açacağımız belli olmaz olur. Açıyorsun aa orada soğuk sandviç var. Dün açtığımızda şeyim dün 93 ilk görmedik mi? Ben? Dün gördük evet. Ondan sonra demedik mi? Aa ne güzel şey yaparız bu. Böyle. Dün niye yemediniz? Gene genç kızınız mı tut? Dün canım. vakit yoktu ki yayın çok yoğundu dün. <gülüyor> dün Bak, yayınımızdan vakit kalmadı abi. Allah'ı billahi Ege hakikaten doğru dün söylüyor. Dün açtık dolabı ay koş haydi koş fon <gülüyor> başladı yayın. Hadi koş Ondan yayın. Ondan sonra tekrar dün, aman kahveyi bırak koş yayın. Böyle geçti dün yayınımız. Biz eskiden yayından sonra çıkıp yukarıdaki kantinde öküz dostu yaptırıyorduk. Nerede o günler? Nerede? Geride kaldı. Çok kaldım. güzel yumurta yiyorduk ya. Ne güzel yumurta, yumurta günlerini tekrar mı başlatsak? Tabii ya. Yumurtaya da patates ezem geldi. Yumurtada öyle bir şey yok. <gülüyor> öyle bir şey Tam Peynirli yumurta yapacağız. Yapacağız dedim yapacağız yapacağız el birliğiyle yapacağız hep beraber. Ye, Hayır. Hayır, yok güzel. Her yumurta olur. konusu açıldığı zaman kendi yumurtası. özel yumurtasından bahsediyor. Tabii canım benim için çok özel ürete. Yok yahu normal milletin ürettiği yumurta. o kadar alta da değilmiş. Milletin dediğim tavuktan bahsediyor. Serbest gezen tavuğun kendi iradesiyle ya, ürettiği ya. ve avcuna alarak sahibine verdiği yumurtadan yemiyor musun? Öyle parlatarak verdi. Buyurun efendim deyip böyle o üç şeyinin arasından. Ne ne olur tavuğun nesi olur ya? Kanat. Kanat. Hayır ya. Ayak ayak üçlü. Üçlü ayak. Üçlü dedi, ayak. ayağı mı? Saç ayağı ile dolaşır. <gülüyor> senin, senin bunları bilmen lazım. Yarışma sorularında çıkar. Kaç tane şey vardır? Tavuğun. Ayağı mı? Hayır. Ayak parmağı. Pencere yani mi? karda yürüdüğün Dört zaman tane. ne kaç tane iz görürsün? Üç, bir üç, üç ileride, ileri bir geride. Üç ileri bir geride. Üç ileri bir geri. Dört tane mi? Dört tane çabuk. O zaman tam yumurtası var. Dördüncüsü ona. topuk gibi görünüyor. Topuk dikeni. Hatta onun öd bağlarla topuğu. <gülüyor> Tek ayağı üzerinde durursa öteki ayağıyla şeyi uz uzanabiliriz. Rahatlıkla <gülüyor> yumurtayı uzatabilir. <gülüyor> Rahatlıkla yumurtayı uzatabilir. Söyleyemedim. <gülüyor> Çok özür dilerim ya. Hıh <gülüyor> yap be. <gülüyor> Hıh Thelma... yap. Hı yapacaksın zannettim sesini kızdım. <gülüyor> Thelma ve Luis'i kaçırdı. Aman kimselere söz vermeyin saat 22'de. Thelma ve Luis. Evet. Evet. Brad Pitt'in Brad Pitt olduğu zamanlar mı? O daha Brad Pitt'e geçiş döneminde. Tabii tabii. Brad Pitt'e giriş. Introduction'da Brad Pitt diye geçer. Suzy Seren'inle Gina Davis diye biliyorum. Hadi Harvey Keitel'i de say. Brad Pitt'i arabaya alıyorlar. Canım Alıyorlar da Brad Pitt demeye gerek yok. İşte orada zaten Brad Pitt Brad Pitt oluyor. Kim de o arabadaki çocuk çocuk diye konuşuyor. Tabii introduction dedi. İlk öyle başladı o. İlk film ya ilk film. Brad Pitt 101 diye geçer. Daha da abartabiliriz istiyorsan ben ben fe, Feminist yol filmi diyebilirim Feminist yol filmidir gerçekten de öyledir Nefis de filmdir siz... bu arada artı 7 Aman <gülüyor> ha Verilen e, kod olarak ee, Onun dışında başka nelere bakalım Buyurun Fahir Bey benim, Burcum, benim buyuracağım bir şey kalmadı Vallahi çok özür dilerim Ben tostumu yedim o noktada ben bittim zaten Siz devam edin siz kendinizi kurtarın Niyan Hanım demiş ki biri direniş zamanı O gazla e, radyonun telefonunu Duvarları mı yazdı acaba her türlü soru için arayın diye. Vallahi bilmiyoruz Çok ki. Çok mantıklı yani. ya. Olabilir vallahi. Çünkü ya geçen da... gün de fıtığı diye aradılar. Yalnız saat verilmesi lazım. Çünkü hep bizim yemiyimiz oluyor. Yani hakikaten Bir ya. numara altında 7-10. 7-10 mu? Nokta güldür vallahi. Burada Allah da mı laf yedik ya? <gülüyor> Kendi kendimize laf sokup sok. Yani ben, ben burada bileyim, kendimize ben laf sok Adam 7-10 dedi ya. Ha! <gülüyor> Güldürdü beni. Sabah sabah neşeli şey seni. <gülüyor> şey kaçtı. İyi oldu şu 2014'te yayında <gülüyor> öksürmek serbest bırakıldı ya. Ama kış aylarında böyle olacak ne yapacak? Yani? benim ne de heyecandan hakikaten boğazıma o şey parçası kaçtı. <gülüyor> Toz parçası. Haziranda düğün varmış. Bekleyecekler. Tebrik ediyoruz o zaman evlenecek çifti şimdiden. Kim evleniyor? Ee, Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim. Aa, kimlerle Kimle? evleniyor? Menajer Volkan Bahçekapıları. Bravo. Tebrik ediyoruz bir yastıkta kocasınlar. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Havalar soğuk hava nelerden geçtik o yüzden böyle dayanılmaz bir soğuk değil galiba İyi hepimiz diyeceğim. tam Aa, hasta ya olacağımız ya günlerdeyiz. Ya ya ya. Soğuk yok soğuk yok öyle bir şey yok artık 2014'te soğuktu sıcaktı güneş var ay kar yağdı don tuttu bunları konuşmayacağız. Fitne öyle ateşi değil. biraz kırdı galiba <gülüyor> havayı. Fitne ateşi mi? yakarmış Ateşi duydunuz mu fitne <gülüyor> Eskilere bir götürdüm sizi Güzel hoş şarkılar vardı Çok böyle Çok güzel oldu, vallahi hiç ee, ondanız, meraklı dinliyoruz Biz de e, onları hep dinliyoruz Bu arada e, Colorado e, bir coştu bize dün yani bir gündemden bazen kaçırıyoruz Farkında değiliz ya da Bazen de gelmiyor. programın geç saatleri olmasını bekliyoruz Fahir. Evet. evet Onun aynen için bekledik. Aynen öyle bekledik. Mi, aynen öyle bekledik. Ee, Colorado e, bir coşkuyla Amerika'daki ilk eyalet oldu. Serbest. Mario'nun serbest kardeşim diyen. İlk Koloradolu. Ilk yolu, Koloradolu. Bugün her Koloradolu. Kafası güzel dolaşıyor. Ee, Kafası kıyak Koloradolu. istemiyoruz. Lafı edilmemiş mi? Edilmemiş. Kolera için. Vallahi bir şey. Bir şimdi yukarıdan çekilmiş fotoğraflar var bazı yerlerde kolera adını helikopterden çekilmiş anladığım kadarıyla. Evet. Bir kuyruklar, bir kuyruklar. Ne kuyrukları bunlar? Yeni. Et kuyruğu. IPhone bilmem. Değil iPhone kuyruğu. Hayır efendim. Bildiğin. Ot kuyruğu dedikleri... Aa, nerede satılıyor peki bu şehir? Denver'da. Denver... Haydi yani nerede? Denver, Everybody's Denver pasajında evet, mı? Evet, Everybody's Denver. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri açık. Ve Colorado'nun tüm şehirlerinden Denver'a servisleri var. Yani 21 yaşının üzerindeki her Koloradolu... 28... Eczaneden mi alıyor? Marketten mi alıyor? Market var. Özel bir var. dükkanı mı var? Kafe, market, özel 30 tane yer bedir. Kafe, size. market bizdiklerden mı? mı alıyorlar? Ha. Ekter, Ekter, eklerden <gülüyor> alıyor. Kafe Market Bistro. Oh, Big das. Colorado Bros bir yerden <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> ÖTV'si var mı? ÖTV'si var. Colorado'da alınıyor mu? Yüzde 45'e çıktı galiba. Çok manidar, bana galiba. yılbaşında bunun çıkması çok manidar bana geldi Bana manidar yani. geldi ya, her türlü bana manidar geliyor. Ee, uzun kuyruklar oluştu. Ee... Bu Amerikalıların zaten o konuda ben talk show'larda izlemiştim etik dertlerden ziyade ya bunu kaçak kaçak oluyor. Niye biz bunu şey yapmıyoruz? Yasallaştır. Vergisini güzel güzel almıyoruz diye bir şeyleri var. Zaten bir de bir doktor raporuyla kullanabilme diye bir şey var. Ee, Nasıl? belli ölçüde. Ya işte bu hafif o şey... ama o önceden de vardı. Vardı, vardı da işte o da bazen tedavi, tedavi amaçlı. Nasıl bir hastalıksı o artık? <gülüyor> tedavi Çok rahatsız. Tedavi bunlardan bunlardan sarar mısın Ha bu Colorado'da da böyle değil ama. Colorado'da Colorado'da Satış fişini aldıktan Satış sonra fişini her aldıkları. şeyini alabiliyor musun? Tabii. Parasını verdikten yani. sonra. Şimdi vitamin gibi oldu. Doktor şeyine gerek yok. Gene evet. ilaç gibi ama. Gidip vitamin bari gibi. E, reçeteye gerek yok. 28 grama kadar karne veriyorlar herkese. O karne damgalanıyor. Ona göre e, işte fazladık. O yani, zaman kartla yapsınlar yani bari. Doğalgaz de, gibi. Koy. Çünkü... Adam bir gider bir 28 oradan alır 28 öbür taraftan alır. Onun yerine kartla olsun kartı. en fazla 640 karne gram. Karne diyorum bak ben karne diyorum. Karne damgalandın efendim siz bu ha. ay bu kadar tüketmişsiniz. Nereye gidiyor? Na, yani ifrada kaçmasınlar diyor kolorado yetillere. İfrada kaçmadığı sürece diyor böyle diyor. Ee, uzun kuyruklar umarız bu kuyruklar kısa sürede koloradoğunun kuyruk çilesi biter erir. Ee, çünkü bazı yerler yalnızca stoklarla sınırlıyız diye böyle şeyler yazmış. <gülüyor> Tabi insanlar panik bu kışta kıyamette acaba... Ee, <gülüyor> Harman <yani>. kalıyorum biz. <gülüyor> Harman dedik. O zaman Colorado'dan e, şeye gidelim öyle bitirelim. Tayvan'ın Kelung kentine. Kelung. Kelung kentinde yılbaşı kutlamaları için getirilen bir e, 18 metre yüksekliğinde biliyorsunuz şişme ördek vardı. 18 metre yüksekliğinde parfüm vardı. E? <gülüyor> e, nasıl şişme ördek? Nasıl şişme? Dolma 18 metre onca nasıl olur? Dev Dev <gülüyor> şişme <gülüyor> ömür değil Değil mi? Yüzlerce seyircinin gözleri önünde ne olmuş? Bıçaklanmış Bak, mı? Diye. Bıçaklanmış 18 İkila. metre Patlamış Suyun üstündeyken ne olur? Patlamış Patlar. Patlayınca haber olur Taha buralara kadar gelir Ankaralarda pat konuşur patlamış? Fıs diye yavaş yavaş Pat diye patlamış, patlamış. Diye. Pat diye patladıysa kesin sabotaj Birisi bıçaklamıştır onu. Kesin birisi alttan Ördek, kimin adeti bilmiyorum ama bize ters diyerek bir keylum. Tayvan Devlet Demir Yolları Başkanı çıkıp şey demiş. İmdat frenlerini çektiler ondan patladı demiş. Sen ne, seninle ne alakası var ya falan pardon deyip o gitmiş. Sonra yetkililer gelmiş. Ya demiş büyük ihtimalle e, bu kartallar var ya Tayvan'ın nesi meşhur? Kartallar. Kartalları mı? <gülüyor> kopyacılar <gülüyor> Kartalların pençeleri yüzünden patlamış olabileceğini belirtmiş. Pençe diyor pençe pençe. Efendim, en enaktar en bacım. Bir ülkede e, hakikaten bazı yani. meselelerin kartal falan olması... Ne kadar güzel. güzel oluyor ya. Yani, yani, YouTube... Bir ülkede de maymunlar, Hindistan'da mıydı? Maymunlar sıkıntıydı. Ya evet, orada... ne kadar <gülüyor> güzel ülke, yani. ne kadar güzel dertleri var. Güzel bacım. ülkede, bu Fahir'in demin yaptığı şey var ya. Bu. en aktar mı? Enaktar'a geçmesi falan bu. <gülüyor> YouTube'da bir şey izlerken öncesine reklam sokuyorlar ya. Hiç <gülüyor> bunu izliyorsun, skip diye bir şey var orada onu atlayabiliyorsun. 3 saniye içinde atlayabilirsin. Atlayamazsan ulan malısın. Evet, biz atlayamadığımız bir fare mi mavris kalıyoruz <gülüyor> her zaman. <gülüyor> Ama alıştık sonuç olarak. <gülüyor> Tabi o da olmak zorunda o sistemin dönmesi için. Ne yapıyorsun fare? Sessiz videolara geçsin girebilince. Bak <gülüyor> ben de tam bilgisayara bakıyorum. <gülüyor> Kaçırdın mı? <gülüyor> 3 saniyelik sessiz videosu vardı. <gülüyor> ne neyi yaptın? Bele bele bir şey yaptım. <gülüyor> bele bele de edeceğim mi dedim. <gülüyor> Ozan <gülüyor> Lady Gaga imdadınıza yetişsin. Ay Le, Le, Le, Lady Gaga gibi Hadi şarkı. bu hafta bir garip haftaydı. Bir, ben hiç programda yoktum zaten abi. Git gel falan. Haftaya çok güzel bir hafta olsun sevgililer hepimiz için hoşça kalın. olacak. <gülüyor>